İklim için. Paris servisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can <Gülüyor> Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkator Girişiminin katkıları. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Program ortaklarımızdan Özge Can Kara. Bugün yanımızda yok. İstanbul Trafiği ve diğer gelişmelerle alakalı olarak yarım size katılacak. Hava, hava. hava evet. Enemli. Sağnak. Sanak Yaş. Sanak Yaş var şu anda İstanbul'da. Ee, ama e, bu hafta da bu hafta da eee program olarak devam edeceğiz. E, önümüzdeki haftadan itibaren de e, sadece Salı günleri İklim İçin programını e, yayınlamayı düşünüyoruz. İklim değişikliği ve bu konunun etrafında dönen konuları aktarmaya devam edeceğiz. Bu konulardan bir tanesi de işte göç mevzusu. E, değinebilme fırsatı bulabilmiştik hem İklim İçin programında. Hem de açık gazetede e, iklim değişikliği ve göç arasındaki bağlantıya. Şu, bu bağlantının işte şu anda somut olarak e, nelere yol açtığını görebiliyoruz. Bir Son dakika gelişmesi var. E, konuyu buraya getirmeye çalışıyorum. E, Radikal'in internet sitesindeki habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki Martı sitesinin, yani turistik bir sitenin, ...sahiline çoğu çocuk... Ö, ...dokuz göçmenin cesedi vurmuş durumda. Yani artık böyle... ...sürreel bir <gülüyor> hava aldı. Yani gerçek üstücü... ...yani en... ...dehşet verici sürreel filmlerde... ...bile görünmeyecek manzaralar... ...hayat sanatı taklit ediyor oldu. Evet. Yani... ...en dehşet verici filmlerde... ...görülen şeyleri her gün... neredeyse ve tatil beldelerinde... Lüks tatil beldelerini mahallelerde görmekte kontrastı da artırıyor maalesef. Yani gözünüzün önüne getirmekte çok zor değil bu durumu. Çünkü ilk defa yaşanmıyor muhtemelen bu olay da son olmayacak. Ama olay şu şekilde gerçekleşmiş. Bugün saat 5 sıralarında yani sabah saatlerinde İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı Altı bölgesinden Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarına gitmek için, Midilli Adası'na geçmek için denize açılan 22 göçmenin içinde bulunduğu lastik bot, Bir süre sonra al alabor olmuş. Fırtınalı havada dalgalı denizde suya düşen sığınmacılardan çoğu çocuk dokuz kişinin cesedi Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova mahallesindeki Martistesi'nin sahiline vurmuş. Daha fazla can kaybı olmasından endişeleniyormuş. Şimdilik sekiz kişi kurtarılabilmiş. Evet yani korkunçluklar zaten bu seneki göçmen sayısı bütün rekorları kırdı. İkinci Dünya Savaşı'nın rekorunu da aştı. Evet. Yani ki insanlık tarihinin gördüğü en büyük facialardan biri belki birincisiydi. İkinci Dünya Savaşı kayıplar ve yıkım açısından. Onun yolu açtığı göçmen sayısını aşıyor olması... ...içinde bulunduğumuz krizin ne kadar büyük ve çok boyutlu olduğunu da ortaya koyuyor. Tabii. Ayları karıştırıyor olabilirim ama Ekim ayı diye hatırlıyorum. Sadece geçtiğimiz senenin Ekim ayında e, Yunanistan'a geçen... ...yani Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısı... 2014'te toplam sayıdan ha, daha fazlaydı. Evet. Bir ayın sayısı, bir ayda geçenlerin sayısı 2014'ten daha fazlaydı. Yıl sonu değerlendirmesinde buna da değinme fırsatımız olmuştu evet. Ve bundan sonra da e, değineceğiz maalesef. Bunu yarın açık gazetede tekrar mecburen içimiz biraz kan ağlayarak da olsa tabii ele almak zorundayız. Şimdi bu e, iklim için... Son yani haftada üç gün olarak devam eden iklim içinlerin son haftasına girerken bir genel değerlendirme, yıl sonu değerlendirmeleri ve yeni yıl aslında yeni yılda yapılacaklara ilişkin değerlendir değerlendirmeler bütünü olarak yapabiliriz. Bugün elimizde This Changes Everything internet sitesinde Naomi Klein'in de içinde bulunduğu bir grup yazar, aktivist ve entelektüelin iklim adaletçisinin e, sitesinde yer alan e, yazılardan biri. John Foran'da kendisi de zaten bu e, iklim adaleti e, kurucularından bir profesör. E, o bir yazı yazmış. Ben onu e, kısa özlü ve çok önemli bulduğum unsurları da içeren ...bulduğumuz unsurları da içeren... ...bir değerlendirme yazısı. Ee, hem... ...geçen sene neydik, neredeyiz... ...krizin içinde ve nereye doğru... ...gidebiliriz şeklinde. Çok... ...özlü bir değerlendirme var. Onu okuyarak başlayalım. Yarın da... ...belki bir... ...şey yapabiliriz. Dünyanın en büyük... ...sivil itaatsizlik... ...eylemleri dizisi... ...Climate Games... ...diye bir şey... ...vardı ve Paris... ...öncesinden New York'tan başlayıp... ...bir sene önce... ...bütün dünyanın dört bir... ...tarafından sanatçı... ...aktivist... ...oyunsever... ...tasarımcı... ...yazar, tercüman vesaire... ...nin bir araya... ...geldiği bir dizi eylem yaptı... ...onun bir videosu var... ...değerlendirmesi var... ...belki ondan da bahsediyoruz artık... Evet. kapandı o oyunlar çünkü... Son olarak da Daar Jamail de genellikle Truthout sitesinde her ay her ay ve her yıl aslında bir değerlendirme yapıyor iklim meselesini çok yakından takip eden. Belki onunla Arktik başta olmak üzere Kuzey Kutbu'ndaki değişim bütün havaları ta Türkiye'deki yani ya kadar nasıl değiştiriyor onunla ilgili yazıları var. Belki onunla da Bu hafta 3 iklim şeyini yapabiliriz. Evet. Şimdi John Foran'ın yazısına geçelim. Her şeyi değiştirmek için elimizden gelen hiçbir şeyi ardımıza koymamamız gerekecek. Başlığı böyle. Tamam işte. Fikrim şudur. Öylesine derin, öylesine dallanıp budaklanmış, öylesine benzersiz, öylesine acil bir krize batmış durumdayız ki Her şeyi baştan sona değiştirmek zorundayız. Hemen hemen tamamen. Aksi halde dahası bunu bizim adımıza yapacak kimse de yok ortalıkta. İyi mi? Sırf biz varız yani. Hepsi biziz. Aranan adalet bizden ibaret. Peki biz kimiz? Biz her yerdeki herkesiz. Bunu başarmak isteyen. Her şeye Birbirimize, insanlığa, toprak anaya, doğaya, gezegene, geleceğin yaratıklarına bugün, bu yıl yaptıklarımızın bir fark yaratması için çırpınan her yerdeki herkesiz biz. Muhtemelen bütün fark. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tekrarlama pahasına bir daha söyleyelim. İçinde yaşadığımız sistemlerin çoğunu değiştirmek zorundayız. İster rahat ve huzur içinde olalım ister olmayalım, ister başka bin bir kaygımız olsun, isterse hiçbir kaygımız olmasın, İster mutlu mesut biri olalım, isterse hiç böyle biri olmayalım, İster yeterince zamanı, parası, kaynakları olan birileri olalım, isterse olmayalım. Bu sistemlerin çoğunu değiştirmek zorundayız. Üstelik radikal olmak zorundayız. Peki neden bütün bunları yapmak zorundayız? Herkes kendi adına cevap versin. Çünkü eninde sonunda kendi adımıza hesap vermek zorundayız. Şu yeni yıl içinde yaptıklarımızın ve dahi yapmadıklarımızın hesabını. Tamam öyleyse. Bütün bu ağırbaşlı sözlere, bu heybetli Eda'ya bir son verelim artık. Ben burada ne konuşuyorum? Ne anlatmak istiyorum size? Ne durumdayız? Önce onu konuşmakla işe başlayalım bakalım. Burada yani yeryüzünde işletim sistemleri kritik evreye girmiş durumda. Zira çok fazla salınan sera gazları, zehirlenen sular, ölmeye duran okyanuslar, eriyen buzlar, sıcak dalgaları, kuraklıklar, kasırgalar, seller sular... Kirlenen havalar, bozulan topraklar ve 21. yüzyıl medeniyetinin uzun ince yolu üzerine boylu boyunca döşenmiş, üstümüze üstümüze gelen bir yığın kilometre taşı daha. Üstelik bütün bunlar yoksulluğun, yaygın yoksulluğun, açlığın, göçe zorlanan yığınların, işsizliğin, ümitsizliğin üstüne biniyor. Ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı olaylar, öyle değil mi? Buz eriyor, daha fazla toprak alanını ve açık deniz yüzeyini güneşe maruz bırakıyor. Bu harareti artırıyor, o zaman da daha çok buz eriyor. Küresel ekonomi senin işini elinden alıyor, ardından banka gelip evini elinden alıyor. Sağlık şirketi sigortanı geri alıyor, ekonomi başka birinin işini de onun elinden alıyor ki... O başkası da senin eskiden yaptığın işten geçiniyordu zaten. Süper güç senin köyünü bombalıyor, aileni elinden alıyor, seni ya başka bir yere göçmeye ya da o süper güce karşı silahlı mücadeleye itiyor. O süper güç gidiyor başka bir ülkede başka bir köyü bombalıyor. Bu arada güç ve kudret merkezlerinde çok çok az sayıda gerçek liderler bulunuyor. Bunlar ister ülkelerin ya da şehirlerin yönetiminde olsun, isterse şirketleri, iş yerlerini, okulları ya da üniversiteleri yönetsin, isterse de medyanın, kültür kurumlarının başında olsun. Hepsi böyle. Bize Paris anlaşmasını armağan eden son COP21 iklim zirvesinde de durumun böyle olduğu açıktı. Sözde kahramanlar birer kağıttan kaplan çıktılar. Dolayısıyla... Her şey bize bağlı. Her şeyi değiştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır herkesi işin içine sokmamız, onların da ellerinden gelen her şeyi yapması lazım. Elimizden gelen her şeyi verdiğimizde ne olur peki? Bir yerlerde bir şeyler değişir. Birisi farkına varır. Birisinde değişim olacağına dair umut belirir. Bir başkası Her şeyi verir. Birisi farkına varır. Kendimizi daha iyi hissederiz. Daha güçlü, daha diri, daha aşk dolu. Yani verecek daha fazla bir şeylerimiz vardır. Peki bu yeterli olacak mı? Kimse bilemez. Nasıl bir geleceğimiz olacağını kim bilebilir? Kendi gücümüzü hangimiz bilebiliriz? Kendi düş gücümüzü kim ölçebilir? Yaratıcı gücümüzü kim tahayyül edebilir? Hayatta hiç duyumsadınız mı bunu? Canlı olmanın nasıl bir duygu olduğunu hissettiniz mi? Büyük bir şeyin parçası olmanın? Aynı düşleri gören başkalarıyla beraber olmanın? İşte zamanı şimdi. Bu takvimin birinci yılı. Bugün başlıyoruz. Yalnızca biz. Devam edecek. Böyle bir yazı John Foreman This Changes Everything sitesinde yer aldı. 2 Ocak'ta yayınlandı. 2 Ocak'ta evet yani. Gaza getirmeye çalışıyor insanları ve bence başarıyor da kısmen. Evet. En azından beni tekrardan... Fitinimi ateşlemeyi Ve oturup Bunu hemen bir okur okumaz Çevirmeye teşvik ettiğine göre gaz, Gaza gelmişim demektir inşallah dinleyiciler için de Aynı şey söz konusudur Her şeyi değiştirmek için Gerçekten elimizden gelen Hiçbir şeyi yardımımıza koymamız Gerekecek ve herkese ihtiyaç var çünkü Evet yani Üst üste rekorların kırıldığı Zamanlardan geçiyoruz 2014 senesi ...tarihte ölçülmüş en yüksek sıcaklık ortalamalarına sahip sene olarak kayıtlara geçti. Ardından 2015'te aynı nitelikte bir yıl oldu, olduğunu söylenerek kayıtlara geçti. Şimdi 2016 senesinin daha da sıcak bir yıl olacağını söylenen, söyleyen analizler var elimizde. Ve neredeyse şimdiden kesinleşmiş gibi görünüyor. Böyle bir şeyi de ilk defa duyuyorum. Evet. Yani daha yıl bitmeden gelecek yıl en sıcağı olacak bilimsel grafikler böyle gösteriyor. Çünkü deniler, küresel iklim değişikliğinin e, etkilerinin bir de El Niño ile beraber birleşmesi söz konusu. Paraguay'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yani Avusturya'dan Bosna'ya kadar birçok yere e, dağılabileceği söyleniyor bu iklim felaketlerinin. Bir de bunun yanında iklim felaketleri diyoruz. E, hava kirliliği de var ki o da ...son zamanlarda e, ismini çok fazla bir söz bir boyuta ulaştı. Yani şimdi mesela sadece son ayda... ...gördüğümüz bir şeyde... ...yıl sonu değerlendirmesine daldığımız de şeyler vardı. Yani sadece... ...Latin Amerika'da... ...Orta ve Güney Amerika'da... ...Uruguay, Paraguay, Arjantin ve Brezilya'da... ...yüz binden fazla insan... ...evlerinden oldu. Kaçmak zorunda kaldı Görünmemiş boyutta... ...seller oldu. Hatta dünkü şeyde vardı... Kuzey Amerika'da bir eyaletin valisi, Missouri'de galiba. Hı hı. Ben uzun süreden beri bu işlerle ilgileniyorum demiş vali. Ömrümde hiç böyle bir şey görmedim de duymadım da demiş bu seviyelere, bu mevsimde yükseldiğini. Nehir, nehrin, Mississippi nehrinin filan... Evet. Bunlar çok çok anormal tuhaf şeyler demiş ama gene de kimse tedbir falan almıyor. Yani bu sadece şey de değil gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler gelişmemiş ülkelerin arasında bir ayrım da yapmıyor. Mesela Stuttgart'ta hava kirliliği alarmının verileceğinden bahsediliyor. İtalya'nın sanayi şehri Milano'da artan hava kirliliği sonrasında sokakların yılbaşından hemen önce bomboş kaldığı söyleniyor yine aynı şekilde. Kiminde tek çift plaka uygulaması, kiminde bütün araçların yasaklanması. Bu da İtalya'dan mı? Evet. Yani. yani, dünyanın dört bir tarafında bu haberler geliyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. Ankara'da da aynı şekilde çeşitli açıklamalar yapılıyor. Değerlerin çok çok üstünde bir hava kalitesizliğinden bahsedebilmek mümkün. Evet, buldum. Gene e, kuraklık da baş gösterdi e, bir ara geç gibi e, hissediliyordu özellikle İstanbul'da tekrar yağışlar oldu ama mesela İzm, İzmir e, son 50 hatta 60 yılın gördüğü en büyük kuraklığın pençesine düşmüştü ve ürünlerde hasatta çok büyük sorun olacağı söyleniyordu. Böyle bir şey de vardı. Adıyaman'dan gelen haberler var. Aralık ayında yeterli yağışın gerçekleşmemesi sulu tarım yapma, yapmayan çiftçileri endişelendiriyormuş. Adıyaman'da durum yani Adıyaman'daki durum diğer bölgeleri de belki etkileyebilir. Bunu da akılda tutmak gerekebilir. Evet yani bununla mücadele artık ıı bir teorik ya da işte açık radyonun çeşitli programlarında söylenen bir şey olmaktan çoktan çıktı. Hayatımızın en temel gerçeği bu. Bütün canlıların hayatlarının en temel gerçeği ne geldi ve John Foran'ın yazısında, biraz önce okuduğumuz yazısında olduğu gibi bununla mücadele etmek için şey fark etmiyor. Konum nedir? Şimdi yapalım. Şimdi vaktim yok filan diyecek halimiz yok. Çünkü şey o tam dediği gibi Foran'ın İster rahat ve huzurlu olalım ister olmayalım ister başka düşüncelerimiz olsun isterse hiçbir kaygımız olmasın ister mutlu olalım isterse mutsuz biri olalım ister paramız kaynağımız olsun isterse olmayalım. Bu değiştirmek zorundayız sistemlerin büyük çoğunluğunu yoksa üstelik de radikal bir biçimde hareket etmek zorundayız yoksa battık diyor. evet. Evet, böyle. Yani devam edeceğiz tabii. Devam edeceğiz. E, tam kadro olarak devam edeceğiz bu hafta içerisinde. Ve e, nelerin olup bittiğini iklim mücadelesi, iklim adaleti cephesinde sizlere aktarmaya aynı şekilde e, devam edeceğiz. Evet, yarın da sözünü ettiğimiz gibi Climate Games, iklim oyunları, climategames.net'ten bir e, videoyu da seyredebilirsek... E, pek çok geçen yılın maceralarının bir de genel değerlendirmesini bütün aktivistler şurada ne yaptı burada ne yaptı onları gösteren bir değerlendirme de iyi olabilir doğrusu. Evet ufak da bir havadis verelim henüz tarih kesinleşmedi yerde kesinleşmedi ama söyleyebiliriz galiba e, iklim için hareketinin bu sene içerisindeki yol haritasını çizmek için tekrar bir araya geliniyor. Ocak ayının son haft, son günleri olarak düşünülüyor tari. Bunun da duyurusunu aynı şekilde hem radyo programından hem internet sitesinden yaparız. Evet, şimdilik o zaman hoşçakalın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. İklim için. Paris Sivrisine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özgecan Kara. Ve Murat Can Tombal. Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Steve Mercator Girişiminin katkıları. Açık Radyo Program Destekçisi oldu